eğer beni yalanlarsanız, bilesiniz ki sizden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanlamış ve helak olmuşlardı. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. 19. Ayet Allah varlıkları yaratmayan nasıl başlıyor, görmediler mi? Sonra onu mahşerde aynen diriltip iade edecektir. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.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 Yirmi ikinci ayet, siz ne yerde ne gökte Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Yirmi üçüncü ayet, Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı ve aynen dirilip hesabın görüleceğini inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir.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 işte her birini günahı sebebiyle yakaladık, onların bir kısmının üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir çığlık aldı, batırıp yok etti, kimini yere batırdık, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Lut kavmi taş yağmuruna tutuldu. Şuayb aleyhisselamla Salih aleyhisselamın kavmi,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 ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa elbette asıl yaşanacak ebedi hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. <Sessizlik> <Sessizlik> Hazreti Ali radıyallahu anh'a dünya nedir diye sormuşlar. O da seni Mevla'dan alıkoyan her şey cevabını vermiştir. 65 ve 66. ayet İşte insanlar gemiye bindikleri...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 Şüphesiz ki Allah, iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ankebut Suresini dinlediniz. Meali okuyan, Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.